güçlüye düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Sarhoşluk veren içkiler hakkında dört ayet gelmiştir. Bunlardan ikisinde içkinin yanında kumar da zikredilmiştir. Mekke döneminde gelen İlk ayette, içkinin dini hükmüne temas edilmeksizin insanların hurmayla üzüm suyundan hem içki hem de tatlı yiyecek olarak yararlandıklarına dikkat çekilmiş, bu iki meyveyi yaratıp veren Allah'a karşı minnettar olmaları telkin edilmiştir. Medine'ye hicret edildikten 4 yıl sonra sarhoşluk veren içkilerin bu maksatla kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklamada birden olmamış, önce sarhoş iken namaz kılmak men edilmiş, sonra içki ve kumarın bazı faydaları bulunmakla beraber zararının daha büyük olduğu bildirilmiş ve böylece İnsanlar kesin yasaklamaya hazırlanmış, nihayet içki, kumar, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz buyrularak içki ve kumar Müslümanlara kesin olarak haram kılınmıştır. Başta Hz. Ömer olmak üzere birçok sahabinin, Çeşitli sebeplerle içki ve kumarın hükmünün açıklanmasını istemeleri, ilgili açıklamalar peşi peşine geldikçe daha fazla açıklama talep etmeleri, içki ve kumarı yasaklayan, yasaklama gerekçelerini sıralayan ayetlerin iniş sebepleri arasında zikredilir. İnsanların içki ve kumar alışkanlıkları çok eski tarihlere kadar gitmektedir. Eldeki Tevrat'a ve İncil'e bakıldığında içkinin bu kitaplarda yasaklandığını söylemek mümkün değildir. Cahiliye Arapları içki ve kumara son derece düşkündüler. Bunlar hayatlarının birer parçası, oyun ve eğlencelerinin vazgeçilmez unsurları haline gelmişti. Araplar içkinin sarhoşluk, ve keyif veren tarafına kumarın da eğlence, heyecan, eşe dosta ikram ve yoksullara yardım yönlerine öncelik ve ağırlık vererek bunları faydalı buluyor, zararlarını göz ardı ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu ayette içki ve kumarın bazı faydaları bulunsa da zararının daha fazla olduğuna dikkat çekti. Bu yüzden nihai yasaklama gelmeden İçkiyi bırakanlar oldu. Kesin yasaklamada ise şeytanın insanların arasına düşmanlık ve kin sokmak, onları Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak için içki ve kumarı araç olarak kullandığı gerçeğine dikkat çekildi. Allah Teala kullarına gerekçe göstermeden de bazı şeyleri farz ve bazı şeyleri de haram kılabilir. O, yaptıklarından hesap verme ve sorgulanma durumunda değildir. Sorumlu olanlar kullardır. Buna rağmen, O'nun emir ve yasaklarının hikmet ve gerekçesini açıklaması, kulların neyi niçin yaptıklarının şuurunda olmalarını ve açık hükmün bulunmadığı yerlerde, Allah'ın iradesini hayata yansıtırken yanılmamalarını sağlamak için olsa gerektir. İçkinin tarihten günümüze bilinen ve zaman içinde keşfedilen başlıca zararları şöyle sıralanabilir. Giderek alışkanlık yapması, akıl ve iradenin doğru kullanılmasını engellemesi, düşmanlık ve kiinin oluşmasına sebep olan tartışmalara ve kavgalara, sarhoşun alay konusu olmasına sebebiyet vermesi, insanların Allah'ı düşünmesini, onun şuurunda olmanın verdiği huzur ve edebi yaşamasını, zamanını kendisi ve diğerleri için en faydalı bir şekilde değerlendirmesini önlemesi, kullanımı ve ikramı için sarf edilen malın ve paranın boşa gitmesi, israf olması, insan sağlığına ve sağlıklı nesillerin oluşmasına zarar vermesi… İçkinin fayda hanesine de şunları yazmak mümkündür. Ticari ve ekonomik getirilerinin bulunması ve kullanana geçici zevk vermesi. İslam içkinin az faydasına karşı çok zararını ve onun vereceği faydanın başka şeylerle de elde edilebileceğini göz önüne alarak sarhoşluk veren içkileri ve aynı etkiyi fazlasıyla hasıl eden uyuşturucu ve benzeri nesneleri kullanmayı haram kılmış ve yasaklamıştır. İçki yasağı geldiğinde Medine'de kullanılan içki daha çok hurma suyundan yapılırdı. Üzüm suyundan yapılan şarab ise Yemen, Taif ve Suriye'den getirilirdi. Medineliler bu iki içki dışında kuru hurma ve kuru üzümün üzerine Sıcak su döküp bekleterek elde ettikleri şerbetle bal, mısır ve arpadan elde ettikleri içkileri de kullanırlardı. Bütün bu içkilerin sarhoşluk veren çeşitleri Arapçada hamr kelimesiyle ifade edilmekte, ayrıca her birine mahsus isimler bulunmaktadır. Bazı lügatçılara göre ise hamr özellikle pişmemiş üzüm suyundan yapılan şarabın adıdır. Hamrın lügat manasındaki bu görüş farkı fıkha da yansımış, bazı fıkıhçılar dar manada hamrın yani ateşte kaynatılmamış üzümden yapılan şarabın azı da çoğu da haramdır. Diğer sarhoşluk veren içkilerin ise ancak sarhoş eden miktarları haramdır demişlerdir. Ancak bu konunun ilim çevrelerinde dikkatli bir değerlendirmeye alınmasıyla, bu içtihat ihtilafı zaman içinde ortadan kalkmış, muteber İslam fıkıh mezheplerinin tamamı, sarhoşluk veren nesnelerin azı da çoğu da haramdır. İçilemez, vücuda alınamaz hükmünde birleşmişlerdir. Nitekim şu hadislerde aynı hükmü desteklemektedir. Çoğu sarhoş eden nesnenin azı da haramdır. Hamr, üzüm suyundan, Kuru üzüm, kuru hurma, buğday, arpa ve mısırdan olur. Hamr, aklı örten, sarhoş eden nesnedir. Ve sarhoş eden her şey haramdır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik.